Ve Özdeş Özbay Evet bir iklim için programı daha başladı Ben Ömer Madra Ben Yüce Sönmez Ben Özdeş Özbay Ve dinleyicimiz destekçimiz Banu Akşehirlioğlu tekine de Teşekkür ederek başlayalım bu iklim meselesi iklim göçlerle birleşiyor dünyada ve özellikle de kırılgan bir bölge olan Orta Doğu'da özellikle de Türkiye'ye de yeni bir mülteci krizi başlayabilir mi? Bu tartışılmaya başlandı. Programcılarımızdan Merve Karakaşkan'ın da BBC Türkçe için Yapmış olduğu bir e, mülakatlar dizisi daha doğrusu bir haber, e, röportajlarla bezeli bir haber var. Çok ayrıntılı. 2 Ekim pazartesi günü yayınlandı. Ve orada iklim göçlerinin Türkiye'yi yeni bir mülteci krizine sürükleyip sürükleyemeyeceği tartışılıyor. Oldukça ilginç. Mesela Manisa'da Marmara Gölü kıyısında... Tekelioğlu köyünde kimisi yarım yüzyıldan beri balıkçılık yapan köylülerin gölün kuruması ile, gölü kurumasıyla Marmara gölünün tamamen kurumasıyla birlikte kendilerini yepyeni bir hayatta kalma mücadelesinin içinde buluyorlar. Mesela eski balıkçılarda Mehmet Erefe iyi olmaya çalışıyoruz ama gölümüz gitti köyümüz öldü şeklinde konuşmuş artık hayvancılık da yapamadıklarını yükselen yem fiyatları ve su sıkıntısı sebebiyle. Artık bir üzüm tarlasında çalışarak geçindiğini anlatıyormuş Mehmet Erefe. Ama yani yanlış tarım politikalarından, baraj inşaatlarından kurudu ortalık göl kurudu bundan dolayı diyor köylüler ve bazı eski balıkçıların köyde balıkçılık yapanların başka yerlere göç etmek zorunda kaldığını da söylemişler iş aramak için. Ve Türkiye'de de Diyor. insanlar uzun süreden beri işsizlik nedeniyle doğdukları yerleri terk etmek zorunda kalıyorlar. Yani göçün tabii çeşitli sebepleri var. Karmaşık bir konu yani sosyoekonomik durum, siyaset, göç edilen yerle ilişki ağlarının olup olmaması, bulunup bulunmaması gibi birçok faktöre bağlı. Şimdi bu karmaşık denkleme artık iklim değişikliği de dahil oluyor ve bu en önemli unsurlarından biri olarak da ortaya çıkıyor. Yani temel göç nedeni haline de gelebileceğini tahmin ediyor uzmanlar. Birçok uzmanla da konuşmalar yapılmış, görüşmeler yapılmış BBC Türkçe'de. Ve en önemli tespitlerden bir tanesi yüz binlerce yıldır yani... En az binlerce diyelim ama yüz binlerce yıldır yaşadığı yerler insanın oldukça sınırlı bir bölgede dünyanın özel bazı yerlerinde yaşıyor, yaşama alanı seçmişler. Bu da en büyük ortak özelliği bu bölgelerin insanlığın sağlık hayatta kalma sınırları var limitleri bu da yıllık ortalama sıcaklığı 13 derece civarında olması. Ama şimdi küresel ısınma ya da küresel ısıtma insan kaynaklı bu bölgeleri ortalama sıcaklığın 13 derece civarında olan bölgeleri kuzeye doğru daha soğuk yerlere doğru 1,5 bir, bir, bir, bir metreye yakın 1,15 metre kadar kutuplara doğru itmekte olduğu ve 40-50 yıl içinde 1 ila 3 milyar insanın yerlerinden olacağı da öngörülüyor. Hatta Birleşmiş Milletler'in tespiti daha Eylül başında Uluslararası Göç Örgütü IOM IOM Genel Direktörü Amy Pope resmi olarak iklim göçü çağına girildi diye de belirtmişti. Bunu da hatırlatıyor haberde BBC Türkçe haberinde Merve Karakaşka ve Birleşmiş Milletler'in ID, İDMC yani İç Göçleri İzleme Merkezi 2023 raporuna göre son raporu sadece 2022'de dünya genelinde yerinden olan insan sayısı %60 artmış ve 61 milyona çıkmış. 60, milyona. Bu kişilerin yarısından fazlası da felaketler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalmış. Felaket deyince de Bunların neredeyse tamamı yüzde 99'u hava olaylarına bağlı ya yani kuraklık ya aşırı sıcak ya da seller, suların basması gibi durumlar. Hatta bu iç göçleri izleme kurulu, orta Avrupa ve Amerika, Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu bölgesel koordinatörü var iç İzleme izleme merkezinin Ricardo Valdutra Santos insanların hava olaylarına nasıl tepki vereceklerini ya da vermeyeceklerini belirleyen çok sayıda demografik, <gülüyor> tarihi, politik, sosyal ve ekonomik faktör var diyor ve giderek de gene bu aynı kuruluşun iç göçleri izleme kurulunun incelemesine göre verilerine göre Türkiye'de hava olaylarıyla bağlantılı felaketler yüzünden ülke içinde yerinden olanların sayısı da artmış. Yani ilk sırada depremler var Türkiye'de. Türkiye bir deprem ülkesi ama onları hemen ardından orman yangınları ve seller izliyor ki daha önceleri orman yangınları konusunda rivayet muhtelifti İşte şunlar teröristler çıkarıyor vesaire mangal yakılıyor ondan oluyor anızdan oluyor filan deniyordu ama artık iyicen, iyiden iyiye ortaya çıktı ki dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de büyük orman yangınlarının ana sebebi sıcaklıkların seviyesinin çok yükselmesi ve havadaki <gülüyor> bu kuraklıkla beraber yanar halde olması bunun tabi Kanada'da da mesela yerli halkların bulunduğu ormanlar, kadim ormanlarda da büyük yangınlar hala kontrol altına alınabilmiş değil. Evet orada da yani bölgede çiftçilerin hareketliliğini inceleyen 2011'de bundan 12 yıl önce bir araştırma yapmış. Fransa'da Tours Üniversitesi'nde araştırmacı Gülkin Erdi e kuraklığın çiftçiler arasındaki sosyoekonomik uçurumu derinleştirdiğini de saptamıştı. Şimdi yani Araştırmada 12 yıl önce yaptığı bu yayınladığı bu araştırmada. Konya havzasında özellikle en çok kuraklık ve yoğun göçlerinde yaşanması bekleniyor. <gülüyor> Konya havzasında bir zamanlar Türkiye'nin ekmek sepeti, Alambarı diye nitelendirilen Konya'da çok büyük bir kuraklık burukların açılması plan var. İşte Tur Üniversitesi araştırmacısı e, Gülçinerdi Lölande kuraklığın çiftçiler arasındaki bu uçurumu değer, derinleştirdiğini söyleyip araştırmada kuraklığın sosyal sonuçlarını dikkate alan kordone yani koordineli ve gerçekçi bir kamu politikası mevcut olmadığını söylüyor. Kuraklığa uyum da tam değil yani genellikle doğaçlama ve kısa vadeli önlemler biçiminde ve mevcutlara ek olarak yeni sosyal eşitsizlikler üretiyor diye de bir tespitte bulunmuş. BBC Türkçe'nin sorularını da yanıtlamış Gülçiner de Lülande bölgede o günden bugüne çiftçilerin sorunları azalmadı tersine arttı diyor iklim değişikliğiyle beraber tarımsal üretim düşecek. Hem de tarım nüfusunun göçünün hızlanacak. Bu, şey, bu tahminlerde bulunuyor. Konya havzasında mesela çok büyük göller vardı. Beyşehir, Mekke, Tuz gibi çok sayıda büyük göl. Bu göllerin çoğu son 30 yılda yarıya yakını küçüldü. Hatta Tuz gölü gibi bazı göllerin neredeyse tamamen kuruması sonucu tabandaki toksik maddeler açığa çıkıyor. Bu da etraftaki bölgeleri bütün yaşanmaz hale getiriyor. Göçleri de tetikleyebiliyor. Sen bu göller konusunda epey gözlem yapmış birisin. Özdeş, şey... E... Evet, <gülüyor> e, Yücel. <evet>. Yücel. <gülüyor> Yücel, adını yanlış söyledim mi getiremedim. Biraz bundan bahsetmek ister misin? Burada uzmanlarımız hatta biraz iyimser bile konuşmuş diyebiliriz. Ee... Çok uzun süredir Türkiye'de kuraklığa bağlı göçler yaşanıyor. Bunun örneğin e, en güzel örneklerinden biri benim kendi köyüm. E, i̇ki tane ırmağı olan köyün şu anda dere yat, ırmak yatağında akan damla suyu yok. Ve tarıma bağlı hayat orada altüst olmuş durumda. Tarım bu? Bir... Sivas Sivas, Orta Anadolu. Evet, Ko evet, evet. Orta Anadolu. Ve e, tarıma dayalı bir ekonomi artık yok. Eskiden tamamen buna dayalı bir ekonomi var. Varken bu yok ve bu yaklaşık 20 yıldır böyle aşağı yukarı. Konya e, çok iyi karış karış neredeyse bildiğim bir yerdir. Tuzgölü'nün yarısı değil Tuzgölü'nün tamamı bir kuruyol artık gene ee, keza e, Meke Gölü tamamen kurumuş bir göl. Bu yıl Meke'ye kanalizasyon suyuyla hayat vereceklerini söylemişlerdi bu arada. Bu böyle bir açıklama da var. Ee, Konya'nın artık altında da su yok değil üstünde. E, 200 metreden e, çok çok altına inmeniz gerekiyor ki bir su sıvı bulasınız. O bulduğunuz sıvı da zaten fosil sıvı oluyor ve onu kullanamıyorsunuz, ee, iğrenç bir kokusu var. Ben o sıvıyla karşılaştım, kuyudan çıkan o sıvıyla. Milyonlarca yıldır yerinde duran ve değişmeyen bir su olduğu için o özelliği o şekilde. Hiçbir şeyde ne, kullanamıyorsunuz. Ne demek fosil sıvı? Yani fosil yakıt ee, değil. Fosil yakıt kullanılan sıvı değil. Yok. Fosil, <gülüyor> su, fosil su deniyor buna. Bu milyonlarca yıldır çok derinde bekleyen ve hiçbir şekilde ne beslenen ne de Herhangi bir devir daim yapma olanağı olan bir su ve orada beklediği için çok uzun süredir o su kullanım kullanılamıyor. Ne içme suyu olarak ne tarımsal su olarak. Konya havasında artık kuyulardan bu su çıkıyor. Fosil su çıkıyor. Yani yer altında da su kalmamış. Bir ara derlerdi Konya'nın altı deniz. Öyle bir şey bitti. Evet. Dolayısıyla e, Konya'daki bu duruma getiren neden uzun süredir ya 50 yılda Konya'yı bu duruma getiren neden yanlış su politikaları. Şimdi ona iklim krizi eklendi. E, i̇klim kriziyle beraber artık alması gereken yağış miktarını da alamıyor ya da aldığında çok büyük miktarlarda alıp e, onu o, o da tarıma büyük zarar veren bir şeye dönüşmüş oluyor. Ve çok, çok büyük çaresizler yani Türkiye'nin ta lambarında. Çok büyük çaresizler. Ayrıca modern göç etmeleri de söz konusu olabilecektir herhalde bu durumda. Bir de obruklar da açılıyor kendi U... tarım yaptıkları yerlerde falan derin tabe devasa çukurlar açılıyor yeraltı Uz... sularının tüketilmesinden dolayı uzun süredir köyler boşalıyor. Yani bir, ben e, 15 yıl önce Kuraklık yüzünden göç eden aile biliyorum. Göç etmek üzere olan aile biliyorum. Göç etme niyetinde olan aileler biliyorum 15 yıl öncesinden. Yani e, bu problem sadece Orta Anadolu'ya da özgü değil. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da biliyorsunuz son 3-4 yıldır şiddetli kuraklıklar yaşanıyor. Tarımsal kuraklıklar yaşanıyor. İnsanlar e, attığı tohum ye yeşermiyor. Değil ektiğini biçmek... E, bu işte Eylül-Ekim döneminde attıkları tohum yağış almadığı için yeşermediğinden iki yıldır, üç yıldır baharda yeniden tohum atma durumunda kalıyorlar. Ve aldıkları risk çok büyük. Yani edecekleri kar miktarı çok düşük. Eğer her şey yolunda gider, ürün alabilirlerse ama... Bir şey kötü olursa ki o şey e, genellikle kuraklık oluyor son 3-4 yıldır ya da aşırı yağışlarla birlikte gelen seller oluyor. E, ettikleri zarar e, artık bir daha toparlanmalarına neredeyse olanak vermeyecek kadar da büyük oluyor. Bu e, Türkiye'nin yine tarım deposu olan e, Çukurovası'nda da böyle. E, aynı e, kuraklık söz konusu. E, orada da mesela e, sıcaktan, aşırı sıcaktan e, iki yıldır, üç yıldır e, narenciye çiçekleri olgunlaşamıyor, meyveye dönemiyor. E, dönüyoruz Karadeniz'e. Karadeniz'de de tam bu makalede belirtildiği üzere aşırı yağışlar ve bu aşırı yağışlara bağlı olarak bunu iklim uzmanları çok uzun süredir söylüyorlardı. E, toprak kaymaları. Ciddi anlamda göçlere neden olan unsurlar arasında ee, bununla birlikte mesela makalede değinilmeyen bir konu var o da Karadeniz bölgesinde önemli bir göç nedeni haline gelmeye başlayacak şimdi ee, istilacı türler yani değişen iklim artan nem e, yağış rejiminin değişmesi daha önce bu coğrafyada tutunmasına olanak olmayan canlıların tutunmasını çoğalmasını ve çoğaldıktan sonra da tehdit hale gelmesini sağladı ve şu anda 3-4 tane istilacı türle nasıl baş edecekleri yönünde çözüm arıyorlar. Karadeniz'deki insanlar, köylerde yaşayan insanlar. Çünkü ettiklerini onlar yiyor. Yani evet. Özdeş onlara e, rekabetçi tür mü deniyor? Evet. Evet. evet. Guardian'da <gülüyor> böyle bir e, makale e, dinleyenlerimizin desteğiyle bulmuştuk. İstilacı çok böyle olumsuz çınlayan bir şey olduğu için... Rekabetçi de deniyormuş. Evet. Evet, evet esas zaten olayları şey rekabetli çok güçlü olmalı. Evet. evet, ee, evet. evet. Ve evet. bütün bunların üzerine bizim yaptığımız hatalar ekleniyor Ömer Yani e, tarımda çiftçiyi, e, iklim krizini hazırlamıyoruz. Kentlerde yaşayanları, köylerde yaşayanları hazırlamıyoruz. Buna karşı bir takım önlemler alınamıyor, alınmıyor. İşte... Konya havzasında halen kurak tarıma geçişi, kuru tarıma geçişi konuşmuyoruz. Halen o bölgede baraj yapma, yeraltı sularını evet. nasıl değerlendiririz onu peşindeyiz. Böyle devam eden... Evet. Ve... Ben bu makalede yani BBC'nin haberinde bir başka uzmanla Birleşmiş Milletler Çevre programında kıdemli politika danışmanı doçent doktor Barış Karapınar'la da görüşmüşler ve o da senin dediklerinin doğrultusunda söylüyor. Yani iklim güçleri göçlerinin gelecek senaryolarının konusu olmadığını, Türkiye'nin zaten, zaten son 10-15 yıldır iklim kaynaklı dış güçlerden etkilendiğini belirtmiş. Bu çoktan başladı diyor yani. Ve IPCC'nin Arası İklim Değişikliği 5. Değerlendirme Raporu'nun baş yazarlarından kendisi Doçen Doktor Karapınar. 2011'den bu yana Suriye'den Türkiye'ye rekor sayıda mültecinin göç etmesine sebep olan çatışmalarda iklim değişikliğinin bir faktör olarak eklemlendiğini de vurgulamış. Bunu biz bu konularda çok derin araştırmaları bulunan Yale Üniversitesi profesörlerinden Harvey Weiss da daha önce konuşma, mülakat yapma fırsatı bulmuştuk. Tabi. Kuraklığın ve oradan göç etmede yalnız savaşın değil, başka, kuraklık gibi çok temel sebeplerinde yani bütün akadim, ilk, ilk büyük imparatorluğunun, belki de yeryüzünün 30-40 yıl gibi çok inanılmaz bir süre içinde tamamen kuraklıktan yok olup gittiğini gösteren, araştırmalarıyla tanınıyordu. O artık araştırmalara da devam edilemiyor. Çünkü bir de Suriye'de savaş vesaire var. Yani bir de bu Suriye'den Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan çiftçi ve arazilerin uydu görüntüleriyle yapılan bir 2022 yeni bir uluslararası araştırma insanların kuraklık koşullarında nasıl davrandığına da şahit tutuyor diyor haberde. Yazar araştırma yazarlarından Lund Üniversitesi'nde İsveç'te Siyaset Bilimi Bölümü Öğretimiyesi Doktor Tunar Dinç'te Suriyeli çiftçilerin savaştan önce kuraklık karşısında bir takım önlemler aldıklarını, ilk tepkilerinin arazilerini terk etmek olmadığını söylemiş. Yani BBC Türkçe'ye cevap verirken sorularını çiftçiler için kuraklık ya da suya erişim zorluğu elbette önemli meseleler ancak Görüyoruz ki aynı dönemde yani 2006'da aynı kuraklık Irak'ta Türkiye'de de yaşanırken tarım alanları işlenmeye devam etmiş diyor. Yani başka nedenler de var. Yani bu diyor Pınar Dinç bize sosyoekonomik politikaların, tarım politikalarının ve teknolojik yatırımların önemini de anlatıyor diyor. Ve Türkiye'deki siyasi ve ekonomik durumun gitgide zorlaştığı bir dönemde bunun altını çizmek lazım. Suriyelilerin kendilerine yeni alternatifler aradığını da söylüyormuş. Yani kimileri Avrupa'ya gitmek çeşitli imkan, her türlü imkanı zorlayıp kimisi Esad'ın olmadığı bir dünyada bir Suriye'ye dönmek kimisi için de vatandaşlıklarını elde edip Dolayısıyla daha iyi şartlarda Türkiye'de kalmak üç alternatif değerlendiriyorlar ama öyle bir şey ki mesela üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'yi etkileyecek bir diğer çok önemli risk de deniz seviyelerinin yükselmesi ki bu da dünyanın bütün sahil şehirlerinde görülüyor bütün sahillerinde ee, yani üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için ya yani Amerika'da, Almanya'da ve Hollanda'da bilim insanları Akdeniz'de bu riske bağlı olası göçleri incelemişler ve 100 yılın sonuna kadar Akdeniz çevresinde deniz seviyesindeki yükselişe bağlı olarak 20 milyona yakın insanın bulunduğu ülke içinde başka yerlere göç etmek zorunda kalacağını ortaya çıkartmış. Yani Akdeniz'in güney ve doğusundaki göçmen sayısı kuzeye göre 3 kat daha fazla olacakmış. Tülay bulgular bunlar ama gayet gerçek yeni yapılan araştırmalar bundan üstelik çok ayrıntılı ve de Avrupa Birliği'nin mülteciler için kötümser senaryoları iklim krizinin gıda ve tarım sistemlerinde çöküşlere yol açarak tabi birçok çatışmayı tetiklediği bir dünyayı anlatıyor araştırmalar yani işlek bir uluslararası göç koridorlarından biri belli de Türkiye bu sürece nasıl yanıt vereceği doğrudan doğruya Avrupa Birliği'ni de ilgilendiriyor. Yani Avrupa Birliği Sığınma Ajansı Eura ya BBC Türkçe'ye ulaşmış. Onlar da Eura'da Avrupa Birliği'nin iltica bağlantılı göçlerin geleceğine ilişkin senaryolarında iklim değişikliğinin ve kaynak kıtlığının da incelendiğini söylemiş ve yeni bir rapora Asylum 2032 yani 2032'de göç iltica diye bir rapor başlı. bu yıl başında yayınlanmış Avrupa'nın bu raporu 2032'ye kadar yani 10 yıl içinde Avrupa'ya sığınmayla bağlantılı göçlerle ilgili 3 ana zorlukla bağlantılı 4 senaryo varmış. Biri iklim değişikliği birinci ana zorluk tabi 21. yüzyılda insan hareketliği açısından kesinlikle belirleyici itici güç ve uluslararası koruma politikalarını derinlemesine etkice belirtiyor. İkinci zorluk küresel gerilimler çatışmalar ve dijitalleşme başlıklarıyla inceleniyormuş yani bu zorluklarla ilgili olası gelişmelerle nasıl baş ettiğine göre de 4 senaryo projeksiyonu var. Yani en karamsar senaryolardan biri kuruyan bir gölette tüyler ürpertici aslında. Piranalar ve timsahlar diye adlandırılmış bir senaryoda sadece 10 yıl içinde 2032'ye kadar tarım ve gıda tedarik sistemlerinde iklim krizi sebebiyle çok sayıda çöküş yaşanıyor bu senaryolarda ve bu durum Güney Yarı Küre'de artan miktarda şiddetlere, çatışmalara, savaşlara neden oluyor. Ülkeler arası sınır geçişleri de zorlaşıyor. Peki önlenebilir mi göçler? En kılgan toplulukların güçlendirildiği uyum politikaları daha önemli diyorlar. Bütün uzmanlar bunu söylüyor. O, OTTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden araştırmacı <gülüyor> Barış Cansever'le de konuşmuş BBC. İklim göçlerinin herkesi eşit etkilemediğini vurgulamış. Yani göç ve iltica gibi zorunlu yer değiştirme davranışları hareketlilik kavramı altında genelleniyormuş. Ve cansever BBC Türkçe demiş ki iklim hareketliliği kadar hareketsizliğin de kritik olduğunu söylemiş. Yani yer değiştirmek de aslında belli bir güç ve bir kapasite gerektiriyor. Örneğin ailede bir sürü yaşlı ya da hasta insan var onlara bakım rolünü üstlenen kadınlar. Yaşadıkları yerin dışında kimseyle bağlantısı olmayanlar istese de bir yerlere gidemiyorlar. Bu yani bu ayrıntıları insan düşünmüyor normalde böyle araştırmalar karşısında çıkıyor. Bu insanlar küresel ısınmaya en az katkı yapanlar da olsa ceremesini en çok onlar çekiyor demiş. Büyük bir iklim adaletsizliği de var işte tabi her zaman olduğu gibi. Yani son olarak da yazdı. Konya'daki kuraklık ve çiftçi göçlerini inceleyen Gürtçin Erdi Leylande, iklim göçlerinin önlenmesi için daha şimdiden, bugünden iklim değişikliğine uyumlu tarım teknikleri gibi çö kalıcı çözümler uygulanırken, senin de dediğin gibi yücel, tarım nüfusunun bölgede kalmasını teşvik eden politikalarda üretilmesi gerekiyor. Ve uyum adımlarını erken atmanın maliyetinin Geç adımlara göre çok daha <gülüyor> ucuz. Yani erken adım atmanın maliyeti daha ucuz. London Üniversitesi'nden Pınar Türkiye'nin artan kuraklığa karşı nasıl sürdürülebilir önlemler aldığını, üreticisini, tarım işçisini korumak için nasıl adımlar attığını takip etmemiz lazım. Bu adımlar atılmazsa elbette Türkiye'de İç göç de gerçekleşir, gıda krizi de yaşanır diye uyarmış. Yani bayağı ciddi sonuçları olan birçok bilim insanlığında birlikte e, aynı yönde doğrultuda uyarlarda bulunduğu bir haber. Buna bir karşı şey, hı, bir şey, bir tedbir yok. Yok. Bir şey eklemek istiyorum buna Ömer abi. Tabii onu bilmiyoruz. Biliyoruz yani... E... Siz de takip ediyorsunuz he, her rapor e, pozitif geri beslemeyle geliyor iklim krizine dair. Buradaki pozitif iyi anlamda değil. Yani zararın 3 olacağını tahmin ediyorken yeni rapor yok bu 3 değilmiş yanılmışız 7 falan diye çıkıyor. Evet. Pozitif besleme bu maalesef. E, burada biyolojik çeşitlilik kaybı var. E, da çok önemli bir faktör. Yani çünkü bugün yediğimiz, içtiğimiz ve hayatımızı sürdürdüğümüz her şey bu biyolojik çeşitliliğin ortak üretime ve bu biyolojik çeşitlilikle iklim kriziyle beraber olağanüstü bir kurak, e, olağanüstü bir te, e, tehlike yıkım yaşanıyor. Yani. Yıkım, yıkım yaşanıyor. Örneğin böcekler bu hızla yok olduğunda 10 yıl sonra su olsa da e, toprak iyi olsa da nasıl tarımsal üretim yapacağımız konusunda henüz tam bir fikrimiz yok. Ee, bir sürü e, konuda biz aslında başka canlılara bağlıyız. E, hayatımızın devamlılığı başka canlılara bağlı ve şu anda her canlı için 13 dakikada bir, bir kıyamet yaşanıyor. Yani Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin verilerine göre. 13 dakikada bir tür yeryüzünden tamamen yok oluyor. Evet, Günde 200'dü o da artmakta herhalde türlerin yok oluyor. Öte yandan da tedbir deyince de Enerji Bakanı'nın Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın hafta içinde faaliyete geçeceğini açıklaması gibi bir müjde var tırnak içinde. Evet, evet. Küresel yani, katol piyasalarına 500 bin baril petrol tedarik edilebilecek diye bir pozitif yani tedbirlerin yerine bunlar konuşuluyor enerji politikaları. Evet bunu konuşmaya devam edeceğiz herhalde galiba sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.